Profesör Doktor Mülür Derman Bey'in 18 Haziran 1967 Pazar günü Tekke Camii'nde yapmış olduğu derstir. Hazreti Murat, ne güzel bir sürü okudu. Allah razı olsun sesine nuretsin. Güzel ayetler okuyor. Ayetin hepsi güzel ama içinden bulup bu halde ki edecek ayet. Bu <Gülüyor> ayet ve müminler için başını secdeye koyanlar için başka hiç kimse için değil. Başını secdeye ve ilahe illallah'ın Başını secdeye Allah Resulullah'ın ilahi radyo olan kalbine ilham ederek mübarek ağızları hoparlör, ilahi hoparlörle bize bildiriyor Cenab-ı Allah, Allah, bu söylediklerimi diyor, bütün kainat hiçbir şey kimse bilmez diyor Allah. yalnız seyyid i Rahman'a başını koyanlar hakiki kalbiyle bana inananlar. Böyle inanıp da iman edenler. İman iki türlü tür oğlum bir inanarak edilir bir zorla edilir bir de görme edilir. Hepimizin nüfus kağıtında cededen görme iştahımız. Tart bakalım kılanlarına kalpten iman edenler. Ki kalbinden inanıp da iman edenler yok mu? Onlar isteleseler de, de bana ve Resulüne itaat et, ederler diyor. Ben onlara kolaylık veririm. Ha bu ayeti kerimenin teyzeye başına mümin kol o yanlara müjdesi olduktan sonra, ondan sonra, efendim son nefeste ne yapacaksın, ne yapacaksın, işte hapını bunu yapacaksın. Allah seni la ilahe illallah'ı çöldürecek ya, edepsizlik yapma, faziletten çıkma, doğruluktan ayrılma, adaletten ayrılma, yetim mali yeme, kimseye benalık etme, namazını kıl, gayet tabi söylemesen bile boğazını hazını et. İlk yanaşır o zaman Azrail ile beraber, sıkarak böyle körükle söyletir sana la ilahe illallah. Tezannettin sen, bu kadar kıl salonda da sonunda efendim, yok öyle delilik. O sapık insanların korkusundandır o. Ayet-i diyor, ''Hakiki kalbden bana inananlarla iman edenlere, Resulüne ve bana ita emirlerime itaatı, ben onlara kolaylıkla yaptırdım. Titriyeceksin artık benim ne olur? Ne olacak? Uçacak değilim ya. Yalan söylemiyoruz. Kimsenin hızında değiliz. Kimsenin parasında değiliz. Midene aram gitmiyor. Kusursuz, abdestsiz gezmiyorsun. Kimseye benalık yapmıyorsun. Şu bu edane, Cebrail mi olacağız? İnsan ki Cebrail'den de büyüktür net de. Sen ne konuşuyorsun? Bin adım gidemem ya Resulallah, yanarım diyor. O niye giden insan? İnsanların en güzelinin güzeli en büyüklerinin büyüğü. Ama insan. Ben bütün kainatıma sığmam diyor Cenab-ı Allah kulumun kalbine verim? meleğen kalbi demiyor müminin kalbi. peki gavurun kalbi yok mu ulan var hepsi insan kalbi müminin kalbine sığarım demek aha ben onlara kolaylık gösteririm şu ayette dediği gibi ona inandırırım ben Bunun ucundadır da görme. Bunun ucunu görebiliyor musun ha daha burnunun kendi elinle tuttuğun burnunu göremiyorsun, kalbinin içindeki Allah'a görme, kolay değil o Zaten kolay olsa herkes çıldırır yanı. Sen, sen ne diyorsun ki havalara çıkacaksın, çıkacaksın, milyonlarca kilometre gidecek, geldecek, burası titredir, melekler bekliyor orada falan. Cebrail, İsrafil hepsi orada falan. Nereye gidiyor? Sitreye, Arş'a gidecek. Öyle böyle düşünürsen ben hiçbir yere gidemez. Aha buradan gidemem. Çorap nasıl tersine çevrilir ya aha öyle içine çevirileceksin. Çevrildi mi katta açılır olur. Haş görünür. Kabe görünür. Cebrail de görünür. Cenab-ı Allah da garbolursun. görünür. Hiç çorabı tersine çevirme. E nasıl çevrilir bu canım? Bu bir usulü yok mu? Var usulü, yalan söylememek. Şakadan bile olsun, yalan yok. Kedi kaçtı da deliye kediyi çağıracaksın. Sana o da yalan. Ya, yalan Efendim falan bilmem o yalan değil. O yalan sınıfına bile girmez oğlum o, o Ezebsizliğin <gülüyor> ötesinde o, öyle yalan olmaz. Yalan İslam'ın yalanı budur, kediyi bile kandırmayacak, kendi kaydı gir. Yani yalan, aha işte yalan. yalan bu. Yoksa öyle efendim, senin aleyhinde söyledi, aldım senden 30 lira, yok efendim ben senden almadım, bunlar yalan değil, bunlar altındaki izgaraların yalanıdır bu. izgara yalan. Oğullarla işimiz yok bizim. Öyle yalan değil. Kıybet yok. Nasıl kıybet? Efendim felancıyı biliyor musun? Şöyle diyor. Bu kıybet değil o. Haşet. Efendim işte apartmanı var da bilmem vardı? Da. Otomobülleri var, parası yok, Bu da haset Haset ne biliyor musun? Gıybet ne biliyor musun? Şöyle küçük bir şeyden bon alıp da yahu ne yapacağım? Gıybet <gülüyor> o. Haset o. Allah'ın irtibatını kesmektir. Yahu benim borcum ben ne yapacağım? Sen Allah'a inanmıyorsun. Vay! Surama bir şey çıktı. Ne dediler? Kanser dedi. Ben evet, kanser. Ne olacak? Ameliyat olacak. E ne olur insan? Acaba ameliyat olayım mı? Olmayayım. E var o. Ya ölürsem? Yok iman yok. Yok dün gece ben hastanede döbekçiydim. Sabaha kadar uyumadım. Getirdiler bir kadıncağız. Burnu şakır şakır kazıyor. Yaşlı bir kadın 60 yaşlı Kızları, evlatları yanında Otur burnunu kaydı. Kanını dindirmeyecek dedik. Tavziyonu çok yüksek. 24. Çok yüksek tavziyonu. Durdurursak Kurtulur felçten kurtulur kandır değil. <gülüyor> İlaç da yazmayacak. İstersem yatırım. Tehlike var mı dedi? Tamam bu işlemler. Allah a alır oğlum. Hastalık arada vesiledir. Allah'tan korkmuyor da hastalıktan korkuyor. Ama cecavi olacaksın. Hepimiz evet. öleceğiz. Korku evet. yok. Acaba efendim ameliyata dayanabilir miyim? Allah Allah. Bu da, bu da küfürdür oğlum. Peki şüpheye düştü mü? Ha bu ayetten istifade edemez. Hiçbir şeyde çekmiş mi? Yat gelir efendim, yandım aman Allah. Kış gelir, donduk ya Rabbi ne yapacağız? Başın ağrıraman efendim, ne yapsam ben? Dişim ağrısın, ölç yap da kurtulsun. Bunlar hastalık diyor. Her şeyi itirer ha. Bunun içinde tamada var, hasette var, bilmem ne de. İstediğin kadarına mı akıl? Onun faydası yok. Ama bir de lazımcılık var, ee, o da eşeklik, bunun eşeklik tarafı. Paranın bir yazı tarafı var bir turamda, her şeyin tekbirini alacaksın. Tekbir almamak var mıdır? Vardır ama o mertebeye gel oğlum. <gülüyor> evimizi akşam şey derken kapatırız evimizi değil mi? Yumuradasını kavamaz, kapucusu var var, mahvusaları var var, olur var var, olur var var, var var, Sen de öyle oldu mu? Tedbir alızm yok. Azırlıyorsun ney? Yemek ulay, akşam yemek yok, ne yapacağız? Düzümmedik. Sen düzümmedikçe derin ağzın içine getirme. Fırat diye girmek lazım. Düzün ne? Adam akıllı inanacaksın. Yok azca değil ha. Bizim hastanede sabah namazına. Uyur, zaten ne bekliyim. Sabah namazı kaldım. Gittim ağzım Abdest ameliyatı alemin o keresini bir şekilde. Koltuk, ben erken kılarım, öyle güneş doğacaktı da, kızıllık olduydı da falan yok oğlum. E, Emeyersin Allah'a beklersin mi, ben de peşin Allah'a beklersin. Efendim işte kuşluğu... Zahmetli adam öyle söyledi. Ertan'ı duydum oğlum, gidebilirsen camiye git. Evet. kal. Efendim işte cemaat gidiyor, görürse görsün ben cemaatimi bekleyeceğim. Amazı bana dedi. Orada bir hasta da vardı yatıyordu sakarlı bir adam bir hasta. Geldi yıkar baba yıkar işte aptısın. Gün etsene ah belordu. Ya amca dedim vakit geldi ya sen vakti kaçırıyorsun kuşlukla maz mı kılıyorsun? Vakti de vakt kesmi. Kalkıcı herif ne? Dedim o. Dedim o. İmam-ı böyle dedi, şu dedi böyle. Sen İmam-ı Azam Ahmızacığım e bırak da sabah namazı gitti senin dedim. İyice götürme, kuşluk namazı ne hiç olmasa bu. Herif bir kussun. Ne? Sen bir şey söylemesin bana ne? Zeytin yağından su birbirine karışmaz ki oğlum. Biri aşağı çıkar, biri yukarı çıkar. Hatta bile diye içine su koyarsa diye kandil bile yapma. Şimdi ben ondan münakicide edip birbirimizi yakacak mıyız? Öyle evet, demek? Evet. Bir huşumlan kıldı bana, gitti odaya falan. Ondan sonra işte dedi. Cevap verecektim ama dedi. Bunlar dedi. Böyle işte dedi. Bilmezler dini dedi. Dinsiz heriflerdir dedi. Nereden bilecek benim namazımı kılıyor. Şöyledir böyledir. Oradakiler de dinliyor. Kis kis e ne dedi hocam? İşte böyle böyle dedi. Daha erki bu vakit kılınmaz. E peki dedi. Sen niye cevap vermedin ona? Dedi. Madem ki biliyorsun orada bir sivil kumser yatıyor. günah mı gireyim dedi. Ne günah edildi dedi. böyle dedi bilmeyenlere dedi. cinsüzlere dedi. Öyle söylemek günahdır Ben de kapıda dinliyorum. Girdim içeri sabahlar hayır olsun. Ondan sonra bir zaman geçti. Şi de vaat ediyorum. Yok efendim o büyük cami. Ya Ramazan, o benim elimde herif oturmuş bu, ondan sonra çıktık şeye şöyle bir bak diyelim. Kuali ettik falan İndip çıkıyoruz, o da önden çıktı merdivenlerden aşağıydı, Ama niye baksın dedim, hanım Kaç tanede yatmıştın sen, o Ramazan'dan da hikaye ay evvel yatmıştın. Yaptıydık ya dedim sen ya. Böyle ağzı Ben ondan sonra dedim İslam oldum, yeni İslam oldum dedim. Yeni İslam oldum dedim. Hem öyle bir Yıldırım suretiyle gittim ki, vazbaz bile iki aydı oldum dedim. Hala inat ediyor. Dedim senin kıldığın yanlıştır. Aha diyor. Olur raydan tren yolda gitmez, rayda gider. Onun için, eşek yaratılmış bakımından otu sever oğlum, baklava yemez eşek, pirdola da yemez, köfte kızartma ha. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Onların ağızlarını mühürledik diyoruz. Ne buna benzer? Eşeğin ağzı da ete mühürlül.